Allah, kâinat, insan ve nübüvvet, varlık ve hadiseleri iyi okuyup isabetli yorumlayarak, insan, kâinat ve uluhiyet hakikati arasındaki dengeyi koruma, peygamberlerin en önemli derinliklerinden biridir ve en aşkın yanlarıdır. Evet, varlığın bir kül halinde duyulup sesilmesi, eşyanın birbirinin modeli olarak umumi şekildeki tecellisi ve mevcudat çapındaki evrensel vahdet kanunlarının tam kavranması, sadece enbiyaya izama müessar olmuştur ve onların hususiyle de Hazreti Ruhu u Seyyid enamın en bahir bir mucizesidir. Günümüzde insanoğlu onca ilmi inkişaf ve teknolojik gelişmelere rağmen insan kainat ve vevrai tabiatla alakalı hakikatleri hala heceleye dursun. Peygamberler o fevkalade donanımları, hak nezdindeki özel konumları ve sürekli ötelerden bilgilendirilmeleri sayesinde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 Sonra da duya, düşüncede, inançta birer tevhid dellalı olduklarını ortaya koydular. Onların yüzlerce, binlerce yıl önce haber verdikleri insan, kainat, uluhiyet ile alakalı konularda, bilimin henüz kaydı değer bir esbitte bulunmuş olduğunu söylemek oldukça zordur. Şöyle ki bilim, pek çok mevzuda hala bir emekleme yaşamakta ve bugün doğru dediklerini yarın tahsihe tabi tutmakta, muhakkak yanılmalarını yine muhtemel yanlışlarla düzeltmeye çalışmakta, dahası sürekli kendi kendini sorgulamakta, nisbi doğrularını değişik faraziyelerle siyanet etmekte ve bir türlü cüz'iyatı tahlil sınırları dışına çıkamamaktadır. Diyebiliriz ki bugüne kadar o, yukarıdaki konularla alakalı değiştirme mecburiyetini duyduğu tek bir hüküm ortaya koyamamış ve hiçbir zaman mutlak hakikati ifadeye muvaffak olamamıştır.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 Peygamberler bunların hemen hepsini vahya açık o enginle dünniyatlarına ve müstesna fetanet derinliklerine dayanarak külli bir nazarla değişik şekillerde ortaya koymuşlardı. Günümüzün modern laboratuvarlar ve çok ileri teknolojilerle çalışan araştırma merkezleri onların ortaya koydukları gerçeklerin neresinde bulunurlarsa bulunsunlar. Hala gün milyonlarca insan her şeyi onların mesaj ve yorumları çerçevesinde değerlendiriyor ile de insan, kainat, Allah konusunda bilakaydı şart onları takip ediyor ve onların arkasından gidiyor. Buna mukabil, bilim ve felsefe adına ortaya atılan en yeni faraziyelerse, her gün farklı bir kısım nazariyelerle yer değiştiriyor. Yani şimdilerin ilim adamları dünkü meslektaşlarını sorguluyor ve tabi bu arada yıkılmaz ve sarsılmaz gibi görülen pek hipotez,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 Varlığın içini dışını, önünü arkasını bilip değerlendirmeye bağlı bir esenlik ve selameti. Kainatın önemli bir parçası olarak yeryüzündeki konumumuzu kavrayıp, eşya ve hadiselerin tabi bulunduğu umumi ahenge uymaz selametine. Dünyevi ve uhrevi mutluluğumuzun zemin ve sebeplerini hazırlayan zata yönelme, bağlanma selametine. Ebediyet arzularımızın yerine getirileceği inancıyla,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 müşahede ettikleri her şeyin özüne nüfuzla, her nesnenin zahiri ve dış yüzü yanında, içini ve özünü de mütalaa edebilmişlerdir. Değişik bir ifade onlar varlığı yorumlamalarında, sürekli muayi öne çıkarmış, ve her eserde, müessiri gösteren değişik tecelli dalga boyundaki şualardan mesajlar almışlardır. Ayrıca, Buruhi seyahat ve tefekkür yolculuğunu yüce yaratıcıya bağlı götürdüklerinden, elde ettikleri bütün bilgi parçacıklarını marifete çevirip, erdikleri irfan ufku seviyesine göre, Hz. Maruf'la sımsıkı bir kalbi alaka ve münasebete geçmiş ve bu cennetasa atmosferde, her şey yetebilecek bir ünsiyete ulaşarak, kendilerini her lasta derin bir muhabbet ve zevki ruhani çağlayanında hissetme heyecanıyla, ona yürümüşlerdir. Evet. Bu kutluların varlığa, varlık ötesine bakışları çok farklıdır. Onlar her şeyi basiretlerinin aydınlığında temaşa eder, eşya ve hadiseleri yaratıcı illetin vaz ettiği çerçevede değerlendirir, neyin ne olduğunu onun hakikati nefsül emriyesi açısından ele alır. Cüz, kül, bütün varlığı yorumlamada her şeyin birbiriyle muvazenesini, tenasübünü Halik'le münasebetinin gözetir ve kat'iyen iç çelişkiye düşmezler. Bu itibarla da denebilir ki dünden bugüne insan, kainat ve ulûhiyet takati konusunda doğru görmek, doğru düşünmek ve doğru ifade etmek sadece onlara müessere olmuştur. Tevhidi bütün gerek ve lazımlarıyla sadece onlar seslendirebilmiş, esma-i ilahiye sıfat-ı sübhaniye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 İnsanlığınce yollara ışıklar saçmış, yoldakilerin gözlerinden perdeyi kaldırmış, Allah kainat ve eşyanın hakikati adına arkalarındakilerin ufuklarını aydınlatmış ve onları yalnızlık tasasından, kederinden ve akıbetleri itibarıyla da belirsizlik endişelerinden kurtaklardır. İlk insan ve ilk nebiden itibaren her nübüvvet hareketi temel konularda müşterek bir yol etmiş, sürekli tevhid haşr neşr, peygamberlik, kulluk ve adalet gibi esasları nazara vermiş, Furuata ait meselelerde de, zaman, umumi şartlar ve insanlığın ulaşabildiği seviyeye bağlı irşat, tembih ve değişik ikazlar televvünüyle yoluna devam etmiş, etmiş ve müntesiplerine hep yüksek hedefler göstermiştir. Böylece, her zaman dini hayatta temel konular açısından hep aynı çizgi takip edilmiş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 İnsanların iftihar tablosunun devranıdır. Kulak verilecek mesaj onun mesajı ve önümüzdeki upusun yollarda hep par par yanacak çerağda onun çerağıdır. Evet, şimdi ferman her şeyi halis seviyede irca eden bu en büyük muvahitte.